Merhaba değerli Yeşilçam Arkeolojisi dinleyicileri, bendeniz Lutkuleer. Yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında da sizlerle birlikteyiz. Yine Salı günü 15.30'da. Ee, bugün programın içeriğini biraz değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü sabah aldığımız üzücü bir haber üzerine e, bugünkü programı e, değiştirmem gerektiğini düşündüm. E, Türk sinemasının en önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu düşündüğüm... Fikret Hakan'ı bu sabah kaybettik. Bir süreden beri tedavi oluyordu kendisi. Ben de bugünkü programı onun söylediği şarkılara ayırmaya karar verdim. Hem de bir nebze kendisini de anmış oluruz. Sonuçta söylediği, doldurduğu üç tane 45'lik çok fazla yer almıyorlar. Bu da hani birazcık da bahanemiz doğmuş olur. Onun söylediği bu güzel şarkılara yer vererek. Kendisinin hayat hikayesi hakkında pek e, detaylı bilgilere girmeyi pek düşünmüyorum programda. Daha çok e, müzik ağırlıklı olacak. E, zaten önümüzdeki günlerde e, kendisinin de çok önemli bir e, Türk sinemasının çok önemli bir oyuncusunun olduğunu düşünürsek e, zaten e, basında e, detaylıca yer verileceğine ve ...bazı Yeşilçam emekçilerine yapıldığından farklı olarak da... ...onun hayat hikayesinin detaylıca anlatılacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Yeşilçam emekçilerinin bazen ölüm haberleri bile... ...bir hafta, belki bazen de birkaç yıl sonra gecikmeli de veriliyor. Ancak tabii Fikret Hakan önemli bir oyuncu. Ümit ederim ana akım medyada da hak ettiği yeri de bulacaktır. Yine de ben şimdi çalacağım iki tane şarkı arasında... Kendi sesinden, daha önce şu anda ismin hatırlamadığım bir programdan kaydettiğim kendi sesinden Siyatro'ya başlanma ve Yeşilçam'a başlama hikayesini dinleyeceksiniz. Onun sesinden de verilecek bilgilerin en doğru bilgiler olduğunu düşündüm. İlk çalacağım 45'lik, CEMO 45'liği. A yüzünde CEMO, B yüzünde dedikleri gerçekmiş şarkısı olan 1973 yılında piyasaya sürülmüş. Radyofon plak tarafından piyasaya sürmüş bu 45'likte. Söz ve müzik Yalçın Troya ait, vokalist ise Fikret Hakan. Ben kısa süreli iki şarkı olduğu için bu 45'likte yer alan iki tane şarkıya da yer vereceğim. O zaman biz de programımıza Fikret Hakan'ın sesine yer vereceğimiz programımıza başlıyoruz. Bağların ceylanısın oycum Bağların seyranısın baycım Ben senin gözlerine vurgunam Gönlümün sultanısın oycum Da maral gezer oycem o ceylancem o zülfünü tarar gezer baycem o ceylancem o av bizim maralı bizim yer bizim ya da vci narar gezer bilmem aceylancem o Bestesiyim soldum aceylan cemu, Türkünün bestesiyim yandım aceylan cemu, derdimin çaresini bilen yok. Ben yarın hastasıyım öldüm aceylan cemu. Ellerine oycuğum gül dökem yollarına vaycığım Akşama ben odana gelende al beni kollarına oycuğum Ya 1950 yılında tiyatroya başladım. 1952 yılında sinemaya geçtim. O gündür, bugündür çalışıyoruz. Babahali'nin Babahali olduğu dönemde, daha iki teyliye falan geçmediği o fukara döneminde, e, İstanbul Ekspres Kasesi'nde, rahmetli Abdülfikç'in zamanında, öykülerim yayınlanıyordu. Klasede. Ayrıca e, bana ufak teyrek e, röportajlar yaptırıyorlardı. Sonra baktım ki, Babahali'de ayakta kalmak çok zor. Ee, i̇çimde de tiyatro aşkı vardı. Bir ilan gördüm. Ses çatısında rahmetli Münir Aile Ege'li usta batılı anlamda operetler sahneye koyacak. Genç istidatlar ararıyor diye. Ben de başvurdum. Öylece tiyatroya adım attık. Ee, o o yıl tiyatro macerasından sonra 1952 yılında e, Yeşilçam'da bir iki figüranlığım oldu. Sabahs geceler filminde filan. <gülüyor> Sonra tren enfosfor oldu. Beni İşrem Sokağı'nda gördü. Gel bakalım delikanlı dedi. Onlar da köprü ağaç çocukları değil film çekecekmiş. Orhaneli <gülüyor> masa arıyorlarmış. Onu bulamamışlar. Neyse bana tecrübe film çektirdiler. Beğenmişler ki işte o gün bugündür yetiştirme kapısından ayrılamıyoruz bir türlü. Müzik Kuru silgeyen aktı dedikleri gerçekin. Her insan eğer melek, yalvarırım geçmez dilek, güven olmaz sana felek, dedikleri gerçekmiş. kalmasın insanlar daçal dünya sana konan göçer dedikleri gerçekmiş dünya sana konan göçer dedikleri gerçekmiş Fikret Hakan'ın söylediği e, şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da. Benden Zutku Udayar Yeşil Markezi programındasınız. E, şimdi sırada seçtim şarkı. E, benim e, en sevdiğim Fikret Hakan şarkısı diyebilirim. E, demin dinlediğiniz 73 yapımı olan şarkılar da Anadolu, pop Anadolu rock e, tarzında da yine Löberde şarkısı da seçtim. Löberde şarkısı da yine bu tarzda. E, 1974 yılında kaydedilmiş ee, B yüzünde Dostun Gülü şarkısı yer alıyor. Bu da gitarlarda Femihan Uğur Demir, e, Ünol Büyük Gönenç, e, bas gitarı Senhan Karabay ve de e, Davulda Cengiz Teoman yer alıyor. E, sanırım e, en e, bilinen şarkılarından bir tanesi de bu, Löber'de. Şimdi yine e, Fikret Hakkı'nın sesinden e, şarkımızı dinliyoruz. Biz sinemacıyız. 70 bin yaşında da olsak angemesi yaparsak yapalım gene sonunda döneceğimiz yer sinemamızdır. <Gülüyor> karabalar lo kim söyler kimler ağlar bak karabalar lo kim söyler, kimler alar? niye ben ölmüş mü yamluk yarım karatlar bağlar niye ben ölmüş mü yamluk yarım karatlar bağlar neferde neferde zücüzüm pelde Devriyeler saldı da bizi Değer kaderim böyle Ne perde Ne perde Sürdüğün yüzü ne perde Devriyeler saldı da bizi Değer kaderim böyle. Mut kimliğim doğhaniya da benim tüfenğim Deli Mahmut kimliğim, benim tüfenğim Yaram hem tutmaz gayrıs devri yer ezemecim hem tutmaz gayrıs devri yer ezemecim Yem olacak kurda kuşun çulsuz beri bedelim leverdim leverdim Zülfü'nün yüzüme verde, iki elimi kan da Senin ellerin nerede? Löverde, löverde. Zülfü'nün yüzüme verde, iki elimi kan da Senin ellerin nerede?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 Ekerdim kanda yarim senin ellerin nerede? Ne yerde kanda yârim, senin ellerin nerede? Ekeliğimi kanda yârim, senin ellerin nerede? Ekeliğimi kanda yârim, senin ellerin nerede? Yer gibi kandayır senin de Aslında Löber'de şarkısı için kardeşler ve Fikret Hakan dememiz daha doğru olacaktı düşünüyorum. Ancak 45'liğin üzerinde sadece Fikret Hakan'ın e, fotoğrafı var. E, ancak ben e, bu şarkıyı çok sevmemin sebeplerinden bir tanesinin de kardeşler olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönem gruplar içinde e, müzik olarak en beğendiğim e, gruplardan bir tanesi kardeşler. E, Onlar da e, çok değerli, pek çok e, vokalistle isimle çalışmışlardı. E, tabii Fikret Hakan'ın o dönemlerdeki bu Anadolu rock, Anadolu pop tarzındaki çalışmaları sadece çıkarttığı 45'liklerle aslında sınırlıymış. Bugün Vefat Haberi'yle birlikte Taner Öngür'ün sosyal medyada paylaştığı bir bilgi de çok ilgimi çekti benim. Maalesef elimizde bir kayıt yok. Ancak Taner Öngür, Fikret Hakan'la birlikte bir Anadolu rock denemesi içerisinde ...vunduklarını bizlerle paylaştı. Ve e, o dönem... E, ...Aydın, Cakuş, e, Nur Yenal... E, ...Kılıç Danışman... ...ve e, tabii ki Fikret Hakan ile Taner Öngür de... ...bu projenin içinde yer almışlar. Hatta e, Taner Öngür şöyle diyor... E, ...öyle sözler yazıyordu ki... E, ...müzik tarzımız... E, ...Anadolu Rock'tan... ...progresif Rock'a doğru kayıyordu. Ancak daha sonra e, ben müzisyen değilim... ...sinema oyuncusuyum diyerek... E, ...bu çalışmadan ayrılmış... Ee, ...ancak hani ekip çalışmasını çok iyi bildiğinden bahsetmişti. Ee, bahsediyor e, Tanrı Öngörü yazısında. Ee, çok ilginç, keşke daha fazla e, kayda yer verseymiş diye düşündüm. Hatta e, Christopher Lee gibi e, daha ilerlemiş yaşlarında da bir albüm belki doldurabilirdi e, değerli Fikret Hakan. E, Fikret Hakan'la ilgili aslında bugün... E, Programda daha doğrusu e, gerçek ismiyle Bumin Gaffar çıtanağın sesinden dinlediğimiz bu şarkıların e, bana ulaşmasını sağlayan e, Ercan Demirel ve Cem Şeftalici olduğunda da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü genellikle kayıtların bu kadar temiz haline ulaşmak e, çok kolay olmuyor. E, onlar da bana plaktan e, 45'likten e, aktarılmış versiyonları ulaştırdılar. Ve bu şekilde aslında bir, bir nevi de e, programın olmasını sağladılar. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kapanışı da bu sebepten dolayı Cem Şeftalcıoğlu'nun seçtiği bir şarkıyla iki şarkıyla yapacağım. Bunlardan e, ilki Cem'in seçtiği Aşk Ultusu' şarkısı ve e, aynı 45'likle yer alan diğeri de Sancı. Bu 45'likte e, düzenlemeleri Timur Selçuk yapmış. Bu sebepten dolayı da e, zaten hafif bir şanson havası olduğunda e, düşündüğünü söyledi Cem. E, ben de şarkılara bu şekilde yer vereceğim. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Ancak ben bu kadar önemli sanatçıların aramızdan ayrıldıktan sonra ölümsüzleştiklerine inanıyorum. Ölümsüzlükleri de onların koyduğu eserlere yer vererek pekiştiriliyor. Bize de düşen de onları hatırlatmak olacaktır. Aslında Ölümsüzler kervanına katılmış oldu Fikret Hakan bu şekilde. Biz de onun şarkılarına umarım daha fazla yer veririz. Bu güzel eserleri de. Sadece filmleri değil hem de şarkıları ancak tabii en önemli olan şeyler filmleri. Onlar birlikte yaşamaya da devam edeceğini düşünüyorum ben. Hepinize önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın diliyorum. Ben Deniz Utkulu'ya erişim arkozisinden iyi bir hafta diliyorum sizlere. Geçer yürekten Çalar kapını Yalnızlık korkusu Ne kadar yorgun düşsek Artık sevmekten Bırakmaz peşimizi Aşk kultusu Bir yılın anılar Bırakır giden Bomboş odalara Sinmiş kokusu bir tuzsağız artık ne gelir elden Yağmurlar gözler en büyük pusu Tat vermez hiçbir şey boş yaşamın. İçkiler anlamsız birer cehennem En güzel dudaklar bile karışsa soluna Gene onun sıcaklığı Ararsın emek, gittikçe körleşir tüm duyguların. Hangi kadın olsa şehvettir yalnız. biraz azaptır artık o sabahların. Geçmiş geceye bak nefrettir yalnız.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 Kapını yalnızlık korkusu, ne kadar yorgun düşsek artık sevmekten bırakmaz peşimiz aşk koltusu en büyük tutkular geçer yürekte çalmış kapı yalnızlık korkusu ne kadar yorgun düşsek artık sevmekten. Hep evet, bir gün yeniden Yalnız doğmadım ama Yapayalnız kaldım yıllarca Herkes bir işin sahibi Artistik Bu dünyanın düzenini bozdular sesifiyet Sen aterkili insanlar nereye gitti? İnsanlar nereye gitti? Hadi artık kalma güzel yavrum. Birken baktınız şimdi. Şansın hekimi her çabada mutluluk taşından oy beni. Mutluluk taşından oy beni. Bir sabah çıkıyoruz gecede